İyi günler. Ee hacivat getirdin mi? Dur Karagöz'üm bu ne acele? İlkin mi hatır soralım üç beş kelam edelim efendim. Ben iyiyim sen de maşallah kazık gibi ee, şey Türk gibi duruyorsun karşımda. İyiz işte hadi ver bakalım. Efendim e, bizim Karagöz e, birden fotoğrafçılığa merak sattı. <gülüyor> Benden makinamı istedi de <gülüyor> onu soruyor efendim. <gülüyor> tamam mı oldu mu? İyi iyi al hadi buyur al. Ha, bu mu? Hey. İyi çekiyor değil mi bu? Tabi canım ne demek? Sen ne yapacaksın makinayla? Bir yere geziye falan mı gideceksin ha? Yok yok. Eee? İstanbul'u çekeceğim. İstanbul mu? Ha tarihi yerleri falan mı? Yok tahini falan yemedim. Sırası mı şimdi? Diyorum ki geçmişten bugüne kalan eski yapıları mı çekeceksin? Tarihi mi çekeceksin? Yok hafif çektim de çıktım. Sen de başlama hanım gibi ya. O makina ne işe yarayacak birader? Hiçbir şey anlamadım ben. Gerek yok anlama. Ben çektiklerimi göstereceğim zaten. Uzağa da iyi çekiyor değil mi bu? Ayarları var ona bak. Oradan sen uzağa ona göre ayarlayacaksın işte. İyi, iyi. Ee, Uzak çekim e, falan mı yani? Uzak sayılır. Ağaç tepesinden. Niye ağaç tepesi? Yoksa gizliden birilerini mi çekeceksin sen? Tabi tabi. Dedektifliğe, gizli polisliğe merak sardım. Kim kiminle buluşuyor onu çekeceğim. Hadi ya. Ee, bir bu kalmıştı yapmadın birader. Senin de bir bu kalmıştı atmadın. Ben ne atacağım? Sen öyle söyledin birader. Ya ağaç tebesinde illaki gizli çekim mi olur birader ya? Ne olur ya? Sen de herkes gibi ayakların yere basarken kenar köşe demeden çeksene. Ya el alemin uzaylısı İstanbul'u çekip gönderiyor uzaydan. Ona ayaklarını yere basta çek demiyorsun da bana mı diyorsun? Ha, anladım anladım. Sen uzaydan İstanbul'un fotoğrafını çekmişlerdi. Ondan bahsediyorsun galiba. Haa bir şeye benzemiyor değil mi? E, yani uzaydan ancak o kadar Karagöz'üm. Ya ya ya milletin kursağında kalmıştır o fotoğraf. Ben de diyorum şöyle daha ciksini çekeyim ciksini. Valla uzaydan ancak o kadar işte Karagöz'üm. Sen de beğenmedin değil mi? E, ben yakından görmedim fotoğrafı. Görseydin, İstanbul diyecektin yani. Hemen anlayacaktın şıppadanak. Ya uzayda çekilen İstanbul'un fotoğrafı o kadar olur diyorum. Yanılmıyorsam, yeryüzünden 320 yüz kilometre yükseklikten çekilmiş o. Senin makine o kadar alır mı? Ha ha, alsa ne olur? Sen o kadar uzağa gidebilecek misin ki? Tabii gitmek lazım değil mi? Hem uzağa hem uzaya. Yani? O ne olduğu belli olmayan resim, beş para etmez. Uzaktan nasıl mı gözüküyor İstanbul? ...ben bunu millete göstereceğim. Bu artık benim vatandaşlık borcum. Böyle bir vazife, böyle bir misyon yükledim kendime. Ömürsün karagözüm. Ee, nerelerde çalışmayı düşünüyorsun peki? Şimdi, benim evin önünde bir ağaç var ya. Ee? Heh, o biraz yüksek sayılır. Ee? Oraya çıkabilirim. İyi, başka? Ya senin evin öndekiler de fena sayılmaz. Ee, olabilir. Sonra bu binanın önünde de var bir iki tane. Onlar da olur. Sonra şimdilik başka tanıdık ağaç bulamadım. Bu kadar ağaç tanıyorum. Niye? Bir odun tanıyorum o da sensin ama o da ağaç değil. Ağaçlar tanıdığım ağaçlar bunlar. Niye illa bir tanıdık yer arıyorsun ki? Hacı bak malum bu bir ağaç. Bir kaza falan olsa eş dost yardım etsin değil mi? Tabii ağaç bu. Çıkması var inmesi var. Ya görüyorsun. İnsan vatanını sevince böyle oluyor. Ya ya evet evet. Senin gibiler olmasa bu memleket harap olur. Sağ ol, var ol kara gözüm. Bir şey değil. <gülüyor> bir şey değil efendim. Kara gözüm. çok hislendim duygulandım. Sana sarılabilir miyim? Tabi sarıl ama sululuk yapma. Estağfurullah ne haddimize efendim ne haddimize. Hadi ben çıkacağım. Bugün iyice bir dinleneyim. Ağaç tepeleri beni bekliyor. Oldu oldu tamam. Efendim. Biz bugünlük programımıza son verelim. Karagözümüz ağaç tepelerine çıkacak. Ya olmazsa ben ne yapayım biliyor musun? Heh ne yapayım? Bak İstanbul daha iyi görünürse... ...bizim imam efendiyle konuşayım. Heh. Ben minareye çıkayım. Aa, bak daha yüksek olabilir. O. Evet oradan fotoğraf çekerim. Hazır çıkmışken bir ezan okurum. Hay maşallah Allah kabul etsin efendim. Ya ne bileyim bak iyi oldu bu ha. Açıldım biraz daha moralim geldi. Ee, yerine geldi moralim. Bu fotoğraf çekiyor değil mi? Çekmez olur mu birader? Adı üstünde fotoğraf makinesi? Peki o kadar yükseğe çıkınca yine çeker mi? Tabii ki çeker efendim, ne çektiğine bağlı. Kapsama alanı dışına çıkmış sayılmayız değil mi? Yok efendim, niye çıkarsın? Hani bazen telefonları bazı yerlerde çekmiyor ya, bu fotoğraf makinelerinde de bu özellik yok değil mi? Efendim o konuşmak için var. Bu fotoğraf makinesi fotoğraf çekmek için var. Aa, sonuçta o da çekiyor bu da çekiyor. Neyse neyse <gülüyor> tamam ben anladım. Ben ne yapayım şimdi yavaş yavaş böyle yer tespit edeyim. Ona göre çekeyim fotoğraflarımı. <gülüyor> Efendim her ne kadar sürçülisan ettikse affolun. Sanatla kalın.